Allah Resulü Muneyn seferinden dönerken içlerinde Ebu Mahzure'nin de bulunduğu on kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahzure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alaya alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden en güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde onlara, ''Yüksek sesinizi duydum, hanginizdi?'' diye sordu. Herkes Ebu Mahsure'yi gösterdi, kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Efendimiz diğerlerini göndererek Ebu Mahsure'yi alıkoydu ve ona, ''Kalk ezan oku'' dedi. Kalktı ancak o an, Ebu Mahsure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. Rahatsız olmuş ve bir yandan da öfkelenmişti. Bu duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı ve Efendimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahsure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Rahmet Peygamberi onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve göğsünden karnına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah, Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahsur'e heyecanla atıldı. ''Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezon okumam için bana izin ver.'' Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında kalbinde öfke ve nefretten eser kalmayan Ebu Mahsure, bundan sonra Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği perçemindeki saçları ne tıraş ettirdi, ne de ayırdı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a,